babun mazae fi nabi sallallahu aleyhi ve sellem himet ki mali nabi sallallahu aleyhi ve sellemin tevhidin sınırlarını koruması himaye etmesi ve şirke götüren bütün yolların önünü kesmesi biliyorsunuz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca ve ondan önce gönderilmiş bütün peygamberler Hayatı boyunca en önemli olan bir gayeye tebliğ etmişler. En önemli hedefe davet etmişler. O da yalnızca Allah'a ibadet edilmesi, ibadetin yalnızca Allah'a has kılınması. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını siyerini okuyan insan, onun 23 senelik nübüvvet döneminde insanlara hep bu şekilde davette bulunduğunu görür. Sadece şirke giden yollar değil Nebi Aleyhisselatü Vesselam günahlara giden yolları da ne yapmış? Seddedip tıkamıştır. İri Behri diyor ki günahın boyutu günahın büyüklüğü ne kadar büyük olursa ona giden yolun kapanması seddi de bir o kadar güçlü oluyor farklı metotlarla oluyor. Mesela şirk. Biliyoruz ki günahların en büyüğü. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın bakıyorsunuz bu şirke götüren yolları nasıl kapadığını görüyorsunuz. Yani Mesela kabir ziyaretlerini yasaklaması bunun bir örneği. İslam'ın ilk döneminde kadın ve erkek olsun, bütün insanların kabirlere gitmesini Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Yasaklıyor. Kabirlere ziyaret ziyaret Niye? Çünkü buradan şirke giden bir ne yapılabilir? Kapı açılabilir. Yani öyle bir ilişki kuruluyor ki öyle bir Nebi Aleyhisselatü Vesselam olayları öngörüyor ki oraya giden bir kişinin daha sonradan şirke açılacak bir kapıdan gireceğini tahmin ederek henüz akide, tevhid yerleşmemildiğinden dolayı onun önünü kesiyor. Yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kabirlerin üzerine bina yapılmasını, kabirlerin üzerine kireç türbeler yapılmasını yasakladığını görüyoruz. Yine Nevi sallallahu aleyhi ve sellem, kabirlere doğru namaz kılmayı yasaklıyor. Kabirinin, çokça gidilip gelinen, ziyaret edilen bir bayram yerine çevrilmesini ne yapıyor Aleyhisselatü Vesselam? Yasaklıyor. Yani henüz sahabe bu dini öğretmiş, tevhidi öğretmiş ama Aleyhisselam'ın Vesselam'ın sözüne bakıyorsunuz. Kabrini ne yapmayın diyor. Bayram yerine Çevir. çevirmeyin. La tecaalu kabri i'de. Gidip gelinen çokça ziyaret edilen bir yere çevirmeyin. Demek ki arkadaşlar günahın günahın hacmine göre ona giden yolların da kilitlenmesi, kapanması ne oluyor? Bir o kadar geniş oluyor. Geniş koldan oluyor. Şirk günahların en kötüsü olduğu için Allah'ın affetmediği sahibini cehenneme ebedi olarak attığı bir günah olduğu için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de cühtünün, gayretinin bu konuda o yollara giden o şirke giden yolları kapadığını ne yapıyoruz? Oraya sarf ettiğini görüyoruz. Ondan sonra kademe kademe diğer günahlar geliyor. Mesela zina günahını düşünün. O da Allahu u Teala'nın katında büyük günahlardan sayılan bir günah. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de oraya giden yolları nasıl tıkadığını, nasıl kapattığını görüyorsunuz. Mesela bir kadının tek başına mahremsiz seyahat etmesini yasaklıyor, yolculuk yapmasını yasaklıyor. Bu ve buna benzer şeyler hep neden kaynaklanmakta? Oraya giden yolu kapamaktan, oraya giden yolu tıkamaktan kaynaklanmaktan. İşte bu alif rahimahullah bizlere Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın daha önceden bu kitapta fiili bazı tavırlarını sünnetlerini, hadislerini nakletmişti bize. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan naklonunan sünnetlerini nakletmişti. Burada da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlü olarak bir kimseden böyle biraz aşırıya giden bir söz duyduğunda Hemen onun önünü tıkadığını, onun önünü kapattığını görüyoruz. Hiç taviz yok. Yani bugünkü maalesef tarikatlarda, bazı cemaatlerde gidilen guluvu, aşırılığı, haddi aşmayı gördüğünüz zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu tedbiri ne kadar yerinde aldığını görüyorsunuz, anlıyorsunuz. Mesela üç mescitten başka hiçbir yere diyor, ibadet niyetiyle ne yapılmaz? gidilmez. Yani bırakın mescid şeyleri, türbeleri. Herhangi bir mescide, ibadet niyetiyle, ibadet maksadıyla sevap umarak ne değil, Yolculuk yani. edilmez, yolculuğa çıkılmaz. Siz var onu düşünün. Falanca türbeyi, falanca şehirdeki falanca türbeyi ziyarete giden insanlar. İnsanlar bugün İstanbul'dan kalkıyorlar Kastamonu'ya gidiyorlar. Adıyamal'a gidiyorlar, Pazancayir'e gidiyorlar. orada ne yapmak için? Türbelerin etrafında dönüp taaf etmek için. Bunu yapan insanlar var. Aramızda bunu yapmış olan, tövbe etmiş olan arkadaşlar var. Öyle değil mi? Neden kaynaklanıyor? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kapadığı, tıkadığı o yol ne yapılmak isteniyor? Açılmak isteniyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın o, o almış olduğu tedbir, o hırs, ümmet içinde yaşatılmadığı için, o cemaatlerin liderleri, hocaları bunu ne yapmadığı için? Öğrencilerine öğretmediği için, bakıyorsunuz ki belli bir süre sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam neyi yasakladıysa insanların o yasakladığı şeyleri yaptığını görüyorsunuz. Ve bu yasaklanan şey bize şirk, şirk olursa siz varın düşünün. Bugün insanlar ayağı köküznese, medet ya şeyhim diyor. Yetiş ya şeyhim diyor. Aramızda bunlar. Bunlar 300 sene, 500 sene önce yahut Bin sene önceki insanlardan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Bugün, bugünün Türkiye'sinde, bugünün dünyasında yetiş ya Resulullah diyen, yetiş ya şeyhim diyen, kurtar Abdülkadir Geylani diyen insanlar var. Ve bunu apaçık bir şekilde söylüyorlar. İşte müellif rahimahullah bizlere burada Abdullah İbn-i Şakir radıyallahu anhu rivayet bir şey diyor. naklediyor diyor ki, "İntalaktu" fi vift bini Amir ilah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amir oğulları ile diyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a heyetler yılında ili mehri diyor ki, bu hatırlarsınız geçen derste söylemiştik. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a hicretin dokuzuncu yılında bir çok kabile, bir çok heyet geliyor Aleyhisselatü Vesselam'dan dini öğreniyorlar. Hatta bu yıla ne deniyor? Amel, hatırlayanınız var mı? Amel, vufud. Heyet yılı. Heyetlerin gelip Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan dinlerini öğrendikleri yıl. Fekullâ ente seyyiduna. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelip onu övmeye başlıyorlar. Ona sena etmeye başlıyorlar. Diyorlar ki, ente <gülüyor> seyyiduna. Sen bizim Efendimiz. Nebi Aleyhissalatu vesselam olayı anlıyor. Olayda haddi asıl farkına varıyor. Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Es-Seyyidullah." Seyyid kimdir? Allah. Hemen onların bu söyledikleri sözleri ağızlarına takıyor. Diyor ki: es Allah." Yani Seyyid İlimehri diyor ki, Samedin manasına yakın olan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her şeyin ona ihtiyacı olduğu, her şeyin üstünde demek. Hatırlarsınız, daha önceki derslerde bu Seyit kelimesiyle alakalı bir açıklama yapmıştık. Yani İlimehri diyor ki, ne bir Aleyhisselatü Vesselamın rivayetlerde bizler biliyoruz ki, kendisi hakkında en sevdiği duwaledi beni Adem, ben insan oğlunun seyidiyim diyor, Efendisiyim diyor. Bu ifadeyi kullanıyor Aleyhisselatü Vesselam. Hasan ve Hüseyin seyyidâ şebâbi ehlil cennet cennet halkının seyididir diyor. Onlar hakkında seyit kelimesini kullanılıyor. Diyor ki ilim ehli, şayet bu seyit ifadesi ile haddi açmak, mubalâ aşırı gitmek varsa burada onun önü tıkanır kullanılmasına izin verilmez. Ama bundan maksat o karşıdaki kişiye hitap ise onun kadrinden fazla, makamından fazla, yerinden fazla başka bir yere oturtmamak ise bunun kullanılmasında bir sakınca, bir sıkıntı yoktur. Ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam burada bir guluv, bir aşılılık gördüğü için diyor ki Es-Seydullah, Seyyid Allah'tır. Ve bu seyit kelimesi arkadaşlar Arapçada eliflamlı olarak mutlak, efendiliği, üstünlüğü ifade eden, es seyyid, eliflamlı olarak yalnızca Allah hakkında kullanılır. Ama mesela diyebiliriz ki, bu arkadaşımız, <gülüyor> doktorluğun seyyidi, efendisi. Yani doktorlara izafe ederek kullanmamızda bir sıkıntı yok. Ama eliflamlı mutlak olarak, yani tamamen umuma işaret eden, bütün herkesin efendisi olarak, her şeyin üstünde olarak eliflamlı el, yani es-seyyid olarak yalnızca Allah için kullanılır. E bir de bu arkadaşlar bunu hak etmeyen insanlar için kullanılmaz bu ifade. Münafık olan veyahut da bunu hak etmeyen insanları şirke davet eden insanlar için kullanılmaz. Bazıları bugün bahsederken diyor ki falanca efendi hazretleri. Bunun hakkında da kullanılmaz bu efendi hazret. Efendi demek seyyid demek. Habi e Ali Aleyhisselam diyor ki: "Vala taqulu lil munaafiki seyyid." Munaafık olan kimseye yani onu hak etmeyen kimseye ne yapmayın. Seyyid demeyin. Diyor ki Ali Aleyhisselam hadis-i devamında: "Fe innakum izaa kultum zalik" Yani böyle söylerseniz yani seyyid olmayan yani bunu hak etmeyen bir adama bunu söylerseniz "Fakat aghdaptumullah." Allah'a ne yaparsınız? Kadaplandırırsınız, Allah öfkelenir. Ama bugün bakıyorsunuz ki adam yani ağzından bir laf bile çıkmıyor. Ağzından bir kelime duymadığımız insanların kitaplarında ölülerden yardım istemeye davet eden, başının sıkıştığı zaman kabir. kabir ehlinden yardım isteyen insanlara da bugün ne deniyor arkadaşlar? Seyyid deniyor, efendi deniyor. Bu i̇nsanlar hakkında bu ifadenin kullanılmasına değil? caiz değildir. dünna sahabeler diyor ki afdaluna fadlan sen bizim en faziletlimisin ey Allah'ın resulü ve azamuna taulan şeref bakımından da en şerefli misin ta sallallahu aleyhi ve sellem peygamber aleyhissalatu diyor ki qulu bi kavlikum. tamam bu sözünüzü söyleyin el ya da söylediğinizin ben benzerini söyleyin ve la yestecri'en şeytan ama şeytan sizi ne yapmasın kandırmasın şeytan sizi yoldan çıkarmasın. Bakın Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın huzurunda yaşanmış, önünde olmuş, meydana gelmiş bir olay. Bu hadis Ebu Davud rivayet ediyor. sahih bir Hadis. Ve Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın verdiği tepkiye bakın. Verdiği tepkiye bakın. Demiyor ya tamam evet bizler insan oğlunun efendisiyiz. Kıyamet günü insanlar haş olunca ilk kabrinden çıkacak olan benim. Makamın mahmuda hamd olunmuş o makama sahip olan benim bütün peygamberlerin şefaat edemeyeceği, cesaret edemeyeceği o gün benim şefaatim kabul olacak. Eh bu kadar da bir şeye övgüye e, layık olalım biraz, demiyor Aleyhissalatu vesselam. Çünkü bu Allah'ın yani kulluğum bir vazifesi. Nebi Aleyhissalatu vesselam Allahu Teala en yüce makamlarda bakın Kur'an-ı Kerim'de hep Allah Teala onu ubudiyetle vasfediyor, kullukla vasfediyor. Çünkü insanın haddi aşmasın. Onun aklına gluva gitmesin diye. Mesela diyor ki tebarakellezi nزل الفurkan ala abdi. <gülüyor> Kuluna Furkan'ı, kitabı, hakla batılı ayıran kitabı indiren Allah Teala ne mübarektir. Ne diyor bak? Kuluna abd kelimesini de kullanıyor. Abd kelimesi biz Türkler için de çok yabancı olan bir kelime değil. Değil mi? Abd kim için kullanılır? yani normal güncel hayatta köleler için kullanılır. Habeşistan'dan, Afrika'dan, oradan buradan eskiden köleleştirilmiş toplum içinde değeri olmayan insanlar için kullanılır. Güncel dinle. Değil mi? Ya, o, eski literatürde de böyle. Ama özel manada bizler Allah-u Teala'nın neyiz? Herkes abd yani önünde duran zilletle duran elini göğsüne bağlayarak boynunu bükerek onun karşısında kıyama durup rukuya giden, alnını en şerefli yeri olan, yüzünü secdeye koyan insanlarız. Peygamber de böyle, biz de böyleyiz. Bu manada Allah-u Teala'nın allah Teala kullarıyız. Ve allah Teala Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'i ne yapıyor arkadaşlar? En, Kur'an-ı Kerim'de bakın ayetlere, en böyle ona nimet verdiği, nimet bahşettiği yerlerde onu kulu olarak niteliyor. سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى Di abdihi. Diyor ki gece vakti kulunu mescidi, mescidi haramdan tüm, mescidi aksaya yürüten. yürüten Allah tüm noksanlıklardan Yürü. münezzehtir. Ne diyor? Kulunu abdihi. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili birçok ayet vardır. allah Teala'nın peygamberine böyledir nimet verdiği, insanların onu böyle yani okuduğu zaman etkilendiği o ayetlere bakın allah Teala hemen orada ne kullanıyor? Abd. Kulu. Nevi Aleyhisselatü Vesselam burada hemen susturuyor bu insanları. Diyor ki, sakın ha şeytan sizi ne yapmasın? Yolundan çıkarmasın Hangi konuda yoldan çıkarmasın Bugün yani insanlara diyorsun ya Allah'tan korkun. Bak şeytan sizi yoldan çıkarabilir ya. diyor hiç zikreden adamı, namaz kılan adamı Allah yol, şey, şeytan yoldan çıkarır mı? Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Bu ifadeyi kullanıyor. İkinci hadis An Enes Radiyallahu Anh Enne nâsem kâlu ya Resulallah İnsanlardan bir grup geliyor bir Allahü Vesselatül diyorlar ki, ya hayırlana, Ey en hayırlımız, ey en hayırlımızın çocuğu, soyda da en hayırlımız olan, o ey efendimiz, o bine efendimizin oğlu. Nebi Aleyhisselatül Vesselam bu lafları, bu sözleri duyunca diyor ki, ey yuhan ey insanlar. Qolu bıqolukum, valla yestehvien kumush şeytan. Söylediğiniz bu bazı sözleri söyleyin. Sen bizim en hayırlımız manasında, e hatta efendimiz manasında. Ama bunu söylerken gülü açsa gitmeyin. Valla yestehvien <gülüyor> kumush şeytan. Ola ki şeytan siz ne alır? Kandırır. Dalalete düşürür. Nasıl kandırır? Şirke düşürerek. Allah'a belli bir süre sonra Nuh kavminde olduğu gibi Nuh Aleyhisselam'ın yaşamış olduğu toplulukta olduğu gibi o kavmi nasıl kandırdıysa sizi de kandırır. Çünkü tecrübe. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vahiy tecrübesi var. allah Teala geçmiş ümmetlerden bildiriyor. Diyor ki değil mi? Nuh kavminden bahsederken Nuh suresinde Nuh kavmi Nuh Peygamber'e ne diyor? وَلَا تَذَرُنَّ آلَيَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ آلَيَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّنْ وَلَ Sakına ha, vedd-i suha, ve nesr bırakmayın ha. İlahlarınızı bırakmayın diyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselama bu bildirilmiş. Kendinden binlerce önce yıl yaşamış ön, toplulukların şeytan tarafından nasıl kandırıldığı bildirilmiş vahiy yoluyla. Geçmiş ümmetler, salih kimseleri, iyi kimseleri Allah-u Teala'ya aracı koyarak belli bir sonra ne hale gelmişler? Onlara ibadet eder hale gelmişler. Ee, Mekkeli müşrikler de aynı durumda. Bizler bunlara ancak bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye ne yapıyoruz diyor? İbadette Fortnite. bulunuyoruz, ibadet ediyoruz diyor. Bu sebeple Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor sakın ha şeytan sizi ne yapmasın? Kandırmasın. Cık, sakın ha şeytan sizi kandırmasın. Can, ela, Wha ene Muhammed ibnu abdil Ene Muhammed ibnu, Ene Muhammed Abdullah ve Rasuluhu Diyor ki aleyhisselatü vesselam ben Muhammed'im ben Abdullah'ım ve ben Allah'ın resulüyüm. Evet insanlığı insanlığın en şereflisidir. Efendisi ama aynı zamanda da bir kul. Onun için kelime-i şehadet'i söylerken biz ilim ehli bunu şehadet'i çok güzel söylüyoruz. Ne diyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Muhammeden abduhu. Önce abduhu diyoruz. Abduhu diyor ki ilim ehli La yu'bed Ne demek? Okuldur. Ona ibadet, ibadet, ona ibadet yapılmaz. yapılmaz. Bunu anlatıyor Allah Resulullah. Abdun ne? la yu'bed bu demek. Okuldur. Ona ibadet edilmez. Resulun o rasuldur La yu'sa. Ona isyan, isyan edilmez. kelime-i şahadetin kelime-i anlamı manası bu. Kuldur ona ibadet olunmaz. Rasuldür, ona isyan edilmez. Ona isyan olunmaz. <gülüyor> Ma <m记 uhibbu an terfa'unu menzileti menzelati allati Allahu azza ve celle. Aleyhisselam diyor ki o kadar açık ve seçik bir şekilde Allahu Teala'nın beni indirmiş olduğu, beni koymuş olduğu makamdan yerden yüksek bir yere koymanızı istemiyorum allah Teala'nın onu koyuluğu yer neresi arkadaşlar? Abduhu ve Rasuluhu. <gülüyor> Abduhu Rasuluhu. Allah'ın kulu ve Rasuluhu. Ona ibadet olunmayacak, ona isyan edilmeyecek, ona tabi olunacak. Bu hadisizde İmam Nesai rivayet etmiş. Evet, dikkat çekilen konuları okuyalım. Bir insanların aşırılıktan sakındırılmaları. Evet Nebi Aleyhisselatü Vesselam ifade ettiğimiz üzere hayatı boyunca insanların ne yapmış? Bu aşırılıktan sakındırmış. Çok açık bir dille. Çok açık bir şekilde. Yani bu Kitab-ı Tevhid'de bunun örneklerini çok aldık arkadaşlar. Şöyle geçmiş derslere bir dönün. Kitab-ı Tevhid'i böyle bir ezberlemeye, içinde zikredilen delilleri anlamaya çalışın. Orada Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl tahzirde, nasıl uyarıda bulunduğunu görürsünüz. Evet sen bizim seyidimizsin, efendimizsin diyenlere karşı hatırlatma olarak söylenilmesi gereken. Evet. Üç, dile getirdikleri sözler hak olmasına rağmen peygamberimizin onlara şeytan sizi peşine takıp huluva, aşırılığa sürüklemesin. Yani söyledikleri sözler hak. Bunda bir problem, bir sıkıntı yok. Peygamber insanlığın efendisi. Peygamber aleyhisselatü bunu biliyor. Ashabı da biliyor. İnsanlığın en hayırlısı. Evet. Amenna. Ama buradan şeytanın onları kandıracağını bildiği için Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ki şeytan sizi peşine takıp ne yapmasın? Aşırılığa götürmesin. Ama bugün bakıyorsunuz Peygamber aleyhisselatü vesselamdan sonra açın şöyle bir kitaplar okun. Geçen size burada yani e, mektuplar okuduk. Medine'den, Medine'den getirdiğimiz mektupları. Mekke'den getirdiğimiz mektupları. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Tavafta, tavaf yaparken gözümüze iyileşti. Yere eğildik, o kağıdı aldık, açtık. Güristan abla, Anadolu'nun bir köyünden ablamız, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, mektup yazmıştı. Neler diyordu o mektupta hatırlıyorsunuz değil mi? Yani Peygamberimize sen bizim Efendimizin, en hayırlısın, en hayırlığımızlısın demiyordu. Bundan da öte ne diyordu? Çocuğumuz yok, bize çocuk ver. Aynen bu ifade Cahili bu şekilde, cahilin bu şekilde söz söylemesi ne şaşırmayın arkadaşlar. Bunların hocak isvesinde bulunmuş, hoca şeklinde gözüken cahilleri de bu şekilde. Kitap yazmışlar ve bu kitap böyle kaside olarak okunuluyor, şey yapılıyor. Ne diyorlar? Kasideyi burada. Dünya ve ahiret diyorlar. Senin cömertliğinin bir şeyidir diyorlar Peygamber Hazretleri. Yani senin cömertliğinden olmuştur. Başka bir beytte de diyor ki levhi mahfuzdaki <gülüyor> ilim senin ilmin öyle bir ilimdir ki levhi havuzdaki, Allah'ın katındaki ilim onun bir parçasıdır, yüzüdür. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam bunları duysaydı onlara ne derdi? Öyle değil mi arkadaşlar? Önünde söylenen sözler hak. Hak olmasına rağmen Peygamber aleyhissalatü vesselam aşırılığı hissedince hemen uyarıyor. Evet. 4. Beni sahip olduğum menzilden yukarı çıkartmanızı sevmem. Evet, Peygamber aleyhissalatü vesselam çok açık. Beni Allah-u Teala'nın koymuş olduğu, indirmiş olduğu yerden yukarı çıkartmanızı ne yapmam diyor aleyhissalatü vesselam? İstemem, sevmem. Evet burada kalalım. Önümüzdeki hafta kitabın son babını, son bahsini okuyup bu şekilde bitirmiş olalım. Subhanak ve bihamdik. Aşhedu an la ilahe illa anth. Asafiruka wa atubu ilayhi.